Merhaba Açık Radyo'da Kur'an Derde Kalanlar programındayız. Ben Yiğit Sertdemir. Ben Aslıcan Kortan. Evet 15 günde bir e, tiyatro üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz inatla. En son Cem Ustu'yla ekip işte oyun sonu falan yaptıkları bir takım tiyatral faaliyetler üzerine sohbet etmiştik. Ne gerek varsa... Çok da mutlulardın değil mi aslında? Çok güzel bir oyundu var. Az önce o programın evet. önüne konuşurken hatırlamadın ama bunu da ben. Yok canım, şimdi beni böyle burada. Lan, <gülüyor> bir bir efekle karşılıklardın. Gördüğün, <gülüyor> Gördüğün gibi. Tamamen yalan sayı seyirciler. Ee, tamamen külliyen, külliyen seyirciler. <gülüyor> evet. Bu program başladığından dair. Neyse ki halimi. Televizyona geçmeye çalışan bir e, şeysin. Evet. Yaradık. Evet, çayın kaynama sesiyle beraber. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor, kumbaracı elde yapıyoruz bugün programımızı. Zira e, konuklarımız az önce... Az önce olur mu? Şu an yapıyoruz programı da siz sonradan dinliyorsunuz aslında. Biz bir gün <gülüyor> öncedeyiz şu anda, her şey birbirine girmiş gibi. E, oyundan e, çıktılar, oyundan çıktılar dediysek oyunları oynadı. Ki oyunun biri yazarı, diğeri de yöneticeni. Oyunun ismi Tilt, grubun ismi... Walt. Böyle de en <gülüyor> Efendim konuklarımız oyunu yazan Ebu Nihal değil mi? Celkan. Nihal. Bu Nihal. Nihal Celkan. Niye o zaman neye nokta yazınca <gülüyor> ne, böyle oluyor. Yani, ya. Neye başımıza demedim. <gülüyor> Yönetem Aslan Erguvan. Hoş geldiniz. Net. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Net derken? Aynen isimsel veyahut noktasız. İşte gördüğünüz gibi oyunun kalitesini varın buradan. <gülüyor> yöneten böyle oluyor. Evet. Yeni bir oluşum. Volt diye bir oluşum herhalde bu. Değil mi? Ama ikinizin oluşturduğu şeyler, e, Volt'la başlamamış herhalde ayrı ayrı tiyatral serüveniniz var. Okuyabiliyorum, şu an bana bir kağıt gösteriliyor. Öncelikli olarak bir tiyatro girişimidir. Volt'tan bahsediyoruz. Proje ortaklıkları yapar, bağımsız tiyatro oyuncuları yazar ve yönetmenlerden oluşur, kolektiftir. Güncel, gerçek, engelsiz işler yapar, zamansız, mekansız, evrenseldir, genç ve dinamik bir yapısı vardır. Aa, wow, <gülüyor> bu, bu tiyatro tiyatrosu. Bu sizin içinde olduğunuz bir oluşum mu yoksa e, buradaki e, bağımsız tiyatroculardan mısınız? Yani biz bunun adımını attık. <gülüyor> Niyetimiz hani bağımsız bir şekilde devam etmesi. Hani e, tek bir yönetmen, tek bir yazar olması değil. Hani bunu çeşitleyebilmek. Mümkün mü bilmiyorum sonuçta. Ya yani bu oyunda da farklı gruplardan Birden tek düşürdüğünüz bir ne diyor. Bir soru sordun hayatım karardı ya. Farklı gruplar değil evet, de evet. bu grubun altında değil hani ama değişik e, yerlerde iş yapmış insanlar gereği. Evet. yani e, bu, bu mantıkta bizim hani aklım yani bir akıl birliği yapabileceğimiz insanlarla belki alabilir bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne, ne diyeyim? Düştü tempo diye sustum tabii ki. <gülüyor> şey ben de mi? gerildim ya. Sesim yavaş yavaş düştü. Evet. <gülüyor> ver mi? mi Zidiyem gelecek birazdan. Reytim düştü sanki. Evet. Aslı bir teklif mi bekliyorsunuz? Dışarıdan adam alıyor musunuz? Ben de bağımsızım falan. <gülüyor> Peki. Evet böyle de süslü laflar falan. Böyle bir girişimler, sanat falan. Çok hoş şeyler diyerek başladınız. Aslan Ergüman konuştu az önce. Değil mi? Yöneteni oyunu yani. Evet. Siz nerede başladınız tiyatroda? E, ben ha. ilk olarak 2006'da Semaver <gülüyor> Kutu Evet ama 2005'de başladığında <gülüyor> onu niye atladınız onu merak <gülüyor> ettim ben. Az önce üzerine konuştuğumuz. Ha. Ben aslında üniversiteyi bitirdikten sonra Marmara ek Ekonometri mezunuyum. üniversite e, Matematikçi. Evet. Hiç anlamıyorum. Altta tıkatı yapar insanları. <gülüyor> hiç kavraya yaparım şeyleri. Sonrasında e, ailem çünkü çok sanat karşıtı ve hiç desteklemeyen bir aile olduğu için. Hmm. E, hala görüşüyorsunuz yani. herhalde ama böyle. <gülüyor> görüşüyoruz görüşüyoruz ama böyle geçen seneye kadar hala babam soruyordu işte kızım hazır çalışıyorken bir bankacı bir bankada bir iş bulsak mı sana falan. Hemen hazır çevremiz varken falan. Artık bir bıraktılar yani peşimi. Neyse okul bitince... Ee, evden ayrıldık bizim vermedikleri için. Bir süre setlerde çalıştım. Ee, sanat yönetmenliği yaptım, kostüm tasarımı yaptım, kostüm yaptım. Sonra Engin'le tanıştık. Ee, Engin de erken? Günaydınla. Engin günaydınla. Ee, o bir şey yapmak istiyordu. İşte bir Tek kişilik bir gösteri. Sen de bana içinde olur musun dedi. Ben de işte cahil cesareti olurum dedim. <gülüyor> O şekilde sahneye adım attım. Keşke ben de gülerek ansaklanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Seyirci olarak. Evet, o hikayedeki mal benim. Evet. Adlı gösteri. <gülüyor> Bir buçuk sene beraber sahneye çıktık. Bütün Türkiye'de dolaştık. Ne güzel. Eğlendik. Fonksiyonumuz neydi o gösteri <gülüyor> Fonksiyonum, Engin Parmanlı anlattığı... Parmağımda kurdele var. <gülüyor> Parmağımda kurdelelerle. E, Engin anlatacağı hikayeleri unutuyordu, birbirine karıştırıyordu. <gülüyor> Bu yüzden söylüyordu. <söyledim> yani. Ben de ona diyordum ki, dur dur dur dur onu anlatma, bunu anlat, onu yapma, bunu yap. Bir Arada bir çıkıp şey. böyle e, sempatik danslarımı edip ona enerji veriyordum. O da parandı atıyordu. Ha. Böyle seviyor. <gülüyor> <de seyirciler>, bayağı. <gülüyor> yani yani ondan iyi. sonra bir sürü şey yapmış esasda. Onlara gelse. Sonrasında onlara. semaver. <gülüyor> semaver kumpanya'ya girdim. E, baktım ki Hemen çünkü öyle kurdelelerle dans ederek ha. bir şey olmayacak. Allah. Işıl kasa bir kılman var. Işıl Kasabolu'nda yani. <gülüyor> fırtına oyununda oynadım Shakespeare. E Ardından e biraz daha kafamın açılması gerektiğini biraz daha eğitim almam gerektiğini hissettiğim için hmm. Halbuki e buna hikayedeki mal benim de karar vermiş olmaya lazımdı. <gülüyor> yani kalması. o bir şey. Cahil <gülüyor> cesaret edildi evet. Evet. ama iyidir yani. Bir tabii, atmak tabii gerekiyor kendini. Başka <gülüyor> türlü olmuyor. Kaç koraydı biletler. İyidir evet. evet. E Sonrasında stüdyo, stüdyo oyuncularına diyorsun. girdim. E, Ebru'yla orada tanıştık. Ebru? Ebru Ne'ye Celkan. <gülüyor> e, Kendisi de burada değil mi? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sınıf arkadaşıydık. Evet. Ondan evet. sonra ben onu arkadaşım olarak seçtim. Zaten görünce dedim ki bu tam bana göre bir arkadaş. Enteresan. E, ondan sonra... Ama o sanki sonra... bunu gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baskı kurmuş. Sonra ne abi. yaptım? Dota Ha. Göz. Ha. Sonra ne yaptın? Sonra Sonra kent tertip da temizlik hayır, hayır. Hayır. Ihaleye hayır, şey hayatım. Orda tiyaleye girmiş. Şey yazıyor. Başka başka başka çanta vardı. Temizlik işlerine girdim. Dota girmişsin. Evet. Ee, dota girdim. <gülüyor> Allah Allah. Dota girmek bu kadar komik mi ya? Aynen. Çıkmak komik bence dottan. <gülüyor> e, dota girdim. Orada Hı. işte dramaturji asistanı olarak ee, yüzüne yüzüne diyorsun. Başladım. Hı. Ondan sonra Vur sonra vuryamlı yeniden, yeniden de <gülüyor> e, oynadım. O dönem sıkkındın. Aile halkına. Çok yok. Yok yok yo. <gülüyor> Çok çalışıyordum zaten. Sabah 11 gece 11. 11. Evet hiç sonra. öyle bir zamanım yoktu. Ondan sonra Dot'un e, tanıtımlarını çekmeye hmm. başladım. Vuryamlı yeniden shopping fucking pornography. Hmm. Hmm. Bir de kısa film olmuş galiba. 19 8 beraber. Yapmış. Ha evet. Sonrasında Ebru ile arkadaşlığımızın devamında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> baktık ki Ee, devam ediyor. Bir şeyler yapalım dedik. Ben zaten onun metinlerini çok seviyorum yazar olarak. Ee, ben biraz hmm, pasif agresif bir tipim. O agresif bir tip. O yüzden onun agresivliği beni kışkırtıyor. Dolayısıyla e, hani bende bir şey yapma isteği uyandırdı yani. Dolayısıyla onun çok sevdiğim metnini kısa filme almaya karar verdim. Mine ile görüştüm. Aklında Mine vardı Netuga'ya. Ee, o da çok sevdi projeyi. Kabul etti. Şimdi Akbank'sa Film Festivali'nin seçildi. Orada gösterilecek. Hmm. Vicdan, film vicdan Filmleri Festivali için çektik. Aslında o direkt hani... Evet hani hani saçma bir şekilde hiçbir şeyle ilgili hiçbir şey yapmadığımız için e, yani kendi adıma diyorum. İşte pasif agresivliğim oradan geliyor. O yüzden Hrant Dink e, hikayesiyle ilgili hep kendimi böyle borçlu hissediyordum vicdan olarak. Ve hani onu görünce bununla ilgili en azından dedim bunu yapabilirim. Ee, yani farkındalığı olmayan insanlar için ya da farkında olduğunu fark etmeyen ya da erteleyen insanlar için beni bunu yapabilirim. Onu o yüzden onu çektik. Jüri de ikinci oldu. Jüri olayı halk oylamasında vardı. Sonra işte böyle. Başka ne yapmışım? Çelik manalyalar oynuyordum. <gülüyor> ah <varmış>. evet. Sonra <gülüyor> mermi sergini yönetti. Ah e evin bir iş daha vardı tetikçi. O da ne tesadüftür ki? <gülüyor> E yani ranking ilgili bir oyundu. E birebir böyle isimler olmasa da eee onu ulus işte Akbank Oyun Yaz Festivali için seçildi. Boyut'ta ödül kazandı. Ben de onun şeylerini söylüyorum. Sana anlatacak bir şey bırakmadım bu <gülüyor> Ik dan een mooie vrouw. Ik Ha, Çok teşekkür ederiz. Fetikçi oyununda <gülüyor> Mehmet Ergen işte yönetiminde evet. evrını yazdı. Orada ben hani oyun okumasında oyunculardan biriydim. Hı -hı. Sonrasında hani Mehmetle öyle bir tanışmamız oldu. Akabinde Çelik Manolyalara bir teklifte bulundu bana. Hı -hı. Sonra bir sene orada oynadım tiyatro karede. Hı -hı. O vesileyle dottan ayrıldım yani o dönem. Entretesan. Sonra neyse ee, ondan sonra. sonra... Volt. Kendi projemizi yapmaya karar verdik. Evet. Volt'a geçmeden önce o kadar voltajı düşürdün ki hakikaten. Ben e, mi? Evet. E, bu kadar sıkıcı bir insan var. <gülüyor> <gülüyor> Müzik arası verelim. Ebru biraz sen konuş. E, şey, ne, al. E, ne dinleyeceğiz? Bari onu sen söyle. Ben mi? Birine söyleyin. <gülüyor> Kings of Convenience. Beni çok sevdiğim bir grup. E, oyunda da parçası geçiyor. Winning a Battle, Losing a war. Haydi görüşürüz birazdan. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, I'll be on my knees to feed her, spend a day to make her smile Tekrar merhaba Açık Radyo'da Kur'an Derde Kalanlar programında Ebru Nehan Celkan ve Aslan Erguvan'la daha doğrusu sadece ikincisiyle sohbet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Edemedik de kendi kendine konuştu. Ya Allah ya. Ya, ya Allah Allah. Aslı ya. ya. yardımcı olsun. <gülüyor> evet şimdi biraz da e, Türk tiyatrosuna e, yeni kazandırdığımız sanki biz yapmışız. gibi e, Yeni kazandığımız bir değil mi? Yeni sayılır. Şunun şurası 4-5 senlik bir. Ee, bakıyoruz da serüveni var sanki yazar olarak evet çok uzun değilim isminin değil. duyulduğu ee, evet. Ebru Nihan Cerkan diye bir isim sevgili Ebru bir sürü oyunum var 17.31 olsun değil mi? az önce hatırlatıldı bana ben 10-0 şimdi oynadım. çok teşekkür ederim <gülüyor> Aslı böyle senin de bir fonksiyon kazanmış evet. olman programda <gülüyor> ben kaç oyunum var yazdın? Yani aslında ilk oyunun benimce Cennetten Cehenneme diye bir oyundu sadece Alışık Kültür Merkezinde e, Gençlik Festivali kapsamında gösterilmişti. E, ondan sonra Akbank Oyun Yaz Festivali orada tetikçi asıl tetikçiyle zaten e, yolculuk başladı diyebilirim çünkü mitos boyuttan ödül aldı sonra Devlet tiyatrosu ve şehir tiyatroları repertuarına girdi. Hı hı. E, ondan sonra. Ondan da teklifi geldi mi? Gelmedi. Ee, çok konuşulduğunu üzerinde çok düşündüğümüzü birçok insanla hani e, ben de biliyorum haber de veriyorlar fakat olmuyor bir türlü hani e, oyunun e, serüveni de biraz davanın serüvenine benziyor. <gülüyor> Bitmek bilmiyor yani bir sene daha geçerse zaten herkes serbest kalacak. E, ondan sonra... E, Metin çalışmaya devam ettim ben. Şayka Tekant'ta stüdyo oyuncularında eee Şayka Hoca ile beraber işte performatif oyunculuk nedir vesaire gibi çalıştık. Neymiş? Ee, böyle yani, sorunca süre hiç almasa <gülüyor> da yani dönüyorsun böyle. Yani tabii çok güzel Başka bir şey tercih. var. Yani. Perspektif kazandırıyor insana yani. Hani benim çok şey yapabildiğim, algılayabildiğim bir perspektif değil ama öğrenmeye çalıştığım bir perspektif hmm. oldu. Ondan sonra Sevmedim da... ama saygı duyduğum gibi bir cümle Aynen var. öyle. <gülüyor> yani öyle. Aynen öyle. Ondan sonra 0.2 ile beraber 17.31 oyunu başladı geçen sene Haziran ayında. Ee, aynı dönemde işte böyle güzelim diye bir okuma tiyatrosu yapıyoruz biz. Ee, aslında Sabancı Üniversitesi'nden iki tane öğretim üyesi, iki tane de gene onlar da öğretim üyesi diyebiliriz. Ee, beraber oluşturdukları bir okuma tiyatrosu. Ee, Kumbaracı 50'de yapmıştık geçen ay. Ocak vardım. ayında evet Aslı da okuyucularımızdan biriydi. Ee, bir tavra bak. Ben de vardım Ben de vardım Aslı. Ondan sonra geçen hergeni 4.1 de bu ay 0.2'de yaptık bir kere daha yapacak. Aslı yok muydu? Aslı ben olmayacak var. ama yeni kurt olacak bu değil sefer değil evet okuyuculardan tamam. biri. Ee, şimdi de işte. Sebepler demişler yerine değil mi? Her <gülüyor> şeyler yani. Numma. <gülüyor> <gülüyor> Ancak kapıda Serdar var, yani, <gülüyor> değerlendirmek isterseniz. Evet, çıkışta bir konuşalım Serdar'la. Bana böyle teklifler geldi, kardeşim okur musun okur musun? Anlamıyorum Neyse. ki. Evet. <gülüyor> ee, arada bir 198 kısa ha. film var. Ee, ondan sonra da... Aslı Erguba'nın çektiği değil mi? O evet. müthiş insan, <gülüyor> sen Erguba'nın çekti. Ya bence biraz ben bir ben Tilt'e gelelim. Geliriz Tilt'e, hanımefendi, serüvenini bitirirsen... Sonunda da... E, bugün de beşinci oyunu tamamladık. Tilt hmm. var. Yani toplamda kaç oyun olmuş oldu? E, toplamda şu anda sergilenen, oynanan iki tane oyunum var. E, yazılmış olan? Yazılmış olan dört tane oyunum var. Hala hazırda? Hala hazırda on üç, on dört tane oyunum var. Daha yazılmayı bekleyen. Hayır, yazılmış, Hala yazılmış ya. olan ha. ve duran bende. Piyasaya çıkmamış. Evet. Dursun, dursun. Zaman değildir. <gülüyor> Peki, gelelim. Neye? Tilt. <gülüyor> evet. Til diye bir oyun, Volt diye bir grup e, Oyuncular da böyle Fena değil yani Oyuncular Levent, Çanapar, ben de çok tam, iyi bir ekip olmuş Susan Çakır He? Var mı duygularını başka paylaşmak istediğin bir şey var mı? Şerif Sezer falan var değil mi? Evet çok güzel Murat Garibaoğlu gibi Türk tiyatrosunun <gülüyor> Önemsiz oyuncularından birisi <gülüyor> Peki bu serüven nasıl gelişti? Neyi anlatıyor Til? Nedir bu? Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arka arka. Yani aslında bu Birazcık daha geniş bir çerçeveden bakarsak Tilt aslında benim ve Aslı'nın ortak ilgi alanlarından kaynaklanan bir süreç yaşadı. O da şu. hani Artık çok da popüler olan suratına tiyatroyla bizim bağlantımız bizim o akımı çok seviyor olmamız o akıma bağlı yazarları okuyor ve o oyunları takip ediyor olmamız aynısının sinemadaki yansımaları işte Hanneke'nin sineması, onun sineması, bunun sineması diye gelişen süreçte Beni de çok derinden etkileyen işte savaş, ölüm, e, yalnızlık e, gibi konuları beş farklı hikayede e, ele aldım. Bir oyun. E, Aslı da beğendi metni. Yapalım kararını verdik. Ondan sonra da Aslı ona bir perspektif kattı. Ee, o kısmı kendisi zaten anlatacaktır. ama Yıldırı benim Bir süre konuşmaz. Evet. aslan seviniriz. Yani senden dinlemeyi tercih ederiz. evet ee, Yani benim... Ya... Yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Yazar olarak hani... Özellikle vurguladım. işte savaş, savaş bize ne yapıyor? Aslında ne kadar uzakta zannediyoruz onu ama her an evimizin içine girebilir. Her an bizim yanımızda olabilir. Hiç beklemediğimiz bir anda kızımız kendisini havaya uçurabilir. Hı -hı gibi farklı farklı hikayelerden oluşuyor böyle hani bolca musun sen? oyundan mı genel, genel olarak, olarak hayattan mı ha. yok hayır yap beceriz demek hayır hayır niye <gülüyor> çok mu seviyorsun ya <gülüyor> seviyorum ne kadar ciddi aldın konuşurken çeyim oyun mu Oyunun... e, oyun ciddi mi bilmiyorum da hani bunlar bence peki. çok ciddi ve hani ne yaparsan yap böyle bir oyun da yazarsan yaz dünyayı değiştiremiyorsun her gün bunu görüyorsun ve evet. bu gittikçe üstünde bir yük olmaya başlıyor yani bence peki, zaten değişmemeli bunları bilmiyorum da peki beklediğini buldun mu yapabildi mi bu kızcağız <gülüyor> yani, yani beklediğimi buldum yani şöyle bir şey var tiyatro hani Tiyatro Road'da özellikle. Yani sinema için bunu söyleyemeyeceğim ama yazdığın zaman bitiyor bence. Çünkü yönetmen onun üstüne bir şey katacak. Oyuncu katacak ve sonra da seyirci katacak gibi çok güzel. Ve bence başka hiçbir şey de olmayan bir süreç var. Ve o bence bu oyunda çok keyifli çıkıyor. Yani ben gelen her şeyi... Bu gerçek hayatta olmaz ki eleştirisini bile çok seviyorum. Gerçek hayatta olmaz ki diyerek evine gidiyor. Yani... Öyle zannediyor çünkü. Yani, yani hiç evet, öyle gelmediyse evet. aslında. Yani çok uçta şeyler vardı esasında şeyinde ama hiç de uçta olmayan evet. bir yerde duruyordu. Hepsi de çok yakındı insana esasında. Savaşın sanki e, öldürürsen ne olur? <gülüyor> Öldürmek nasıl bir an, nasıl bir şey, ölüm nasıl bir şeyi bir otopsi gibi geldi bana sanki o kısmı. Yani klasik evet savaş vardır kötüdür falan gibi bir şey değil de insana değdiği yerler nasıl acıdır. Yani birinde işte intihar eden birini görüyoruz. İntihar sürecini anlatıyor bize. Bir tanesinde başkalarını öldüren insanları gören ve bunu anlatan bir haber spikerini görüyoruz. İşi bu. Bir tanesinde ölüm oyunu oynayan insanları görüyoruz. Bir tanesinde kendisini öldürtmeye çalışan birini görüyoruz. Bir tanesinde... Kızı kendisine havaya uçurmuş birini görüyoruz. Ama yani hani bir tek ölüm üzerinden düşünmemek lazım bunu. Çünkü bunlar kişisel savaşlar aynı zamanda. Evet. Yani hani e, kuralına göre oynadığın zaman başına bir şey gelmez yalanını e, gelin izleyin dediğimiz bir oyun. Yani hani e, özellikle bazı yerlerde onu çok net görebileceğini düşünüyorum seyircinin. Hani e, okul bitti, evlilik bitti, o bitti, bu bitti. Başına bir şey gelmemeliydi yani bu olmamalıydı. Evet, o beni çok etkiledi. Gibi yani öyle yani aslında evet her yerden seni yakalayabilir bunlar Di diyor galiba oyun derin sessiz <gülüyor> ben <Biraz gülüyor> sustuğum <sesliğim>. içindir gerçekten <gülüyor> mutlu sanielerle <lazım>. böyle geçiyorum <gülüyor> peki bu ekibi bulmak nasıl oldu evet. iyi bir ekip. var ve pekte bir araya gelmemiş ekib değil mi evet yani işte orada Hı. o gerçekten Aslı'nın tamamen başarısı İkna kabiliyeti vesaire. Öyle mi? Konuşabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu benim başkalarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu gerçekten? Ee, tek tek mi gitmesin? Yani e, metni uzun yani bir, uzun süre okudum, okudum, okudum. Ve o met, met, metnindeki hissin çağrıştırdığı... İnsanlar oldu bana. Mine ile zaten daha önce çalışmıştım. Benim için kolsuz kız direkt Mine'ydi. Ee, Şerif Hanım'la yani onun hissi geldi bana bilmiyorum. Bir aradım direkt. Ee, o da şaşırdı. Böyle böyle ben bir oyun yapıyorum dedim. İlk yönetmenlik tecrübem dedim. Ee, ben dedi şimdi Bodrum'a gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnceden böyle bir şey yaptı. Hava yastığı. Ee, bence. Ondan sonra ben dedim size metni göndereyim. Tamam ben ararım döndükten sonra dedi, sabahın köründe aradı beni ertesi gün. Ee, siz dedi gençler geç kalkıyorsunuzdur dedi, erken aradım kusura bakma dedi. Ben dedi çok beğendim dedi ee, ve işin içinde olmak istiyorum dedi. Ben de gerçekten dedim öyle kalktım koşarak koydu orada <gülüyor> Şerif Sezer oynuyor falan diye Ondan sonra yani inanmak ve istemekle alakalı yani hiçbir şeyle tereddüt etmedim. Ben bir yapacağım... Bir yıl ışıksın sen yapıştın. <gülüyor> <yani. gülüyor> Şimdi inanmak, istemek, hayatta duruş falan bırak bunları. Kolla yapışmışsın. Ben ikinci ikinci kere kimseyi aramadım yani. <gülüyor> ben... Ben hiç terk edilmedim. Yok, <gülüyor> hayır. İşle alakalı konuşuyorum. <gülüyor> Yoksa terk edilmek, <gülüyor> Allah Allah. Peki, ne yazık kimi desem, iyi kimi desem programın sonuna geldik. E, nerede seyredecekler Tilt'i ne zaman belli mi? Al işte başkancosu. Tamam. E, bu ayın 15'inde yeniden Kumbaracı'dayız. Hı hı, 15 Şubat. Kumbaracı 15 Şubat'ta 20 27 Şubat tarihlerinde de İKSV Salon'dayız. Daha sonra e, Mart ayında takip ve sezon sonuna kadar Kumbaraçı'dayız. Devam etmek lazım evet Kumbaraçı'dayız. Evet. Vallahi bu hı. programdan sonra pek emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Peki ajan. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Umarız güzel devam eder. Ee, kaba bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu pek de e, hep söylenen bir şey söyleyeceğim ama çok sevindirici e, tetikçi okumuş biri olarak burada sizin bir oyununuzun yeniden oynanıyor olabilmesi. Senden nefret ettim. <gülüyor> i̇nşallah bir daha bu tiyatro yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> Evet efendim yeni bir yazarla ve çok güzel bir oyunla tanışmak istiyorsanız <gülüyor> az önce söylenen tarihlerde. Bence yönetmeni de süper. Yönetmen de kenarda evet. Tarihlerde oyuna geliniz. Tilt oyunu, volt grubunun bir oyunu. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine katıldıkları için Sayın Ebru Nihan Calkan ve Aslan. <gülüyor> ee 15 gün sonra başka konuklarımızla tiyatronun başka başka meselelerini konuşmak üzere diyelim. Ben İnsert Demir. Ben Aslıcan Kordan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.